Resulullah Efendimiz'in ehli beytin ve ashabının üzerine olsun ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim söz hakkı başlıyor. Efendimiz'in en cehle hoş, hoş Nasılsın Hamdolsun. Nasılsınız? Hamdolsun efendim. Teşekkür ederiz. Efendim İstanbul'dan Murat Varul gerçek ve sahte mürşid arasındaki farkı nasıl anlarız? Kendini vazifeli zanneden kişilere şahit oluyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Essalatu vesselamü aleyhi ya sayyidil evvelin ve'lahirin ve ila jami'il enbiya'i vel murselin ve ila jami'il evliyai ve'lhamdülillahi rabbil alamin Sahte mürşidle gerçek mürşid arasındaki fark nedir? Nasıl anlaşılır? Mürşid demek, mürşidi kamil demek. Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın varisi demektir. Onu temsil eden demektir. Onun adına işi yapan, hidayete davet eden, Allah'a davet eden, Allah'ın vahiyini taşıyan, insanları Allah'a taşıyan demektir. Kulü Allah'a, Allah'ı kula sevdiren demektir. Bununla beraber bakmamız gerekir. Resulullah Efendimiz'in vazifesi neyse Allah ona ne vazife vermişse eğer o da o vazifeyi yapıyorsa evet doğrudur. Peygamber varisidir. Bununla beraber gerçek, mürşid-i kamildir, mürşiddir. Kamil olmasa da mürşiddir. İşi yapabildiği kadarıyla kamildir. Neydi Resulullah Efendimiz'in vazifesi? Allah'ın ona yüklediği sorumluluk. Allah'ın vahyini uğraşabildiği her yere ulaştırmak. Eğer ulaştırmazsa bu vazifeyi yapmamış olur. Allah'ın ayetlerini okuyup açıklamak, hikmeti öğretmek, nefisleri tezkiye etmek, insanlara bilmediklerini öğretmek, Allah'ın ayetleriyle müjdeleyip uyarmak, bununla beraber bir de şahit kılmak. Yani hayatıyla kulluğa şahit olmak. İnsanlar ona baktığında Allah'a kul olmuş, Rabbini seven, Rabbine avd olmuş, Rabbine aşık birini görmesi gerekir ki o mürşid olsun, mürşidi kamil olsun. Bununla beraber hikmete sahip olması gerekir. Allah'ı tanıyıp tanıtması gerekir. Allah'ın muradını bilip bildirmesi gerekir. Bir de bilmediklerini öğretmesi gerekir ki bu da manevi, batini ilimdir. Allah'ın katından verdiği ilimdir. Buna da sahip olması gerekir ki işi tam olarak yapmış olsun, yapabilsin, kamil olsun. Yoksa böyle hikayelerle ya da böyle kendi kendine bir şeyler yapmakla, yapmaya çalışmakla mürşidi olunmuyor, mürşidi kamil olunmuyor. Bunun bir sorumluluğu vardır. Eğer o, o yetkiyi Allah'tan almamışsa, Allah ona böyle bir emir vermemişse, nasıl ki sahte peygamber varsa, aynı şekilde sahte mürşid olmuş olur, kendini ateşe atmış olur, kendisiyle beraber olanları da ateşe sürükler, cehenneme sürükler, deralete sürükler, haberi bile olmaz. Onun için herkesin e, haddini de bilmesi gerekir. Kardeşimiz doğru söylemiş, böyle kendi kendine e, işi yapmaya çalışıp e, taklit yapıyor, e, kitap okuyor, anlatmaya başlıyor. Sanki onu yaşamış, yaşıyor gibi ya da e, herhangi bir şeyden haber veriyor, okumuş, dinlemiş, onu anlatıyor. Bu mürsid Bu bilgi aktarıyor. Buna beraber bir de e, sahtekarlar vardır. İşe ehil olmayan, gerçek manada böyle bir vazifesi olmayan ya da e, dedesi şeyhmiş, babası, dayısı, amcası şeyhmiş, o da işte onun işi yapıyor. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey insanın kendi kendini Allah'ın gazabına atmasıdır Kullarını peşinden sürükleyip deralete sürüklemesidir. İşi olmayan işe kalkışmış olmasıdır. Bu ebedi hayat söz konusudur. Allah'ın rızası, dostluğu söz konusudur. Eğer biri Allah'a vasıl olmamışsa Vuslata nasıl davet edebilir, Allah'a nasıl vasıt edebilir, böyle bir şey mümkün müdür? Evet, mutlaka tanınır, mutlaka kul aklını kullandığında, Allah'ın vahyiyle baktığında, Allah'ın vahyiyle ölçtüğünde bunu anlar. Gönül yanılmaz. Mümin, iman etmiş bir gönül, imanıyla baktığı için yanılmaz. Yeter ki samimi olsun, yeter ki ciddi olsun. <gülüyor> Bir de Allah'ın vadi vardır, yolumuzda cehd edene, yollarımızı açarız, buyurdu Allah ayet-i kerimede. Eğer biri Rabbini bilmek için, tanımak için, anlamak için, bulmak için, vasıl olmak için çaba gayret sarf ediyorsa, bunu dert edinmişse Allah o yolu ona açar. Yeter ki çabasını, gayretini sarf etsin, bunu bulmak için. Evet, müçhür kamili bulmak için yani. Yoksa böyle e, istihareyle yattım, uyudum, rüya gördüm demekle olmaz. Allah akıl vermiş, tercihini yap demiştir. Evet, kul tercihini yaparken Allah'ın vahyine göre yapmalıdır. E, Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ölçüsüne vurmalıdır. Ölçüsüne vururken zahiri değil, maneviyatını, kulluğunu, abdlığını Allah'ı sevip sevdirme sevdirip sevdirmediğini, onu Allah'a taşıyıp taşıyamayacağını evet, anlamaya çalışması gerekir. Ee, yoksa işte, baktık zahirine, kıdağına baktık, kıyafetine baktık, sürelesine baktık e, gibi şeyler, insanın e, kendi kendine yapacağı hakarettir. Aklına yapacağı hakarettir. Buna beraber Allah'ın vahyini yok saymaktır. Ölçü olarak kabul etmemek demektir bu. Evet, sahtesini hakikisinden e, ayırt etmek gerekir. Toptan kabul etmek de yanlıştır, toptan reddetmek de yanlıştır. Nasıl ki Resulullah Efendimiz'in döneminde sahte peygamberler türediyse, biz hepsini toptan reddediyoruz dersen, Resulullah Efendimiz'i de reddetmiş olursun. Ama hepsini toptan kabul ederiz dersek, bu seferde sahte olanı da hakiki olanla karıştırırız. E, hiçbirine iman etmiş olmuyoruz. Onun için bu ayrımı yapmak gerekir. Elimizde ölçümüz vardır, Allah'ın kitabı ölçümüzdür, Resulü ölçümüzdür. Evet inşallah böyle bir ölçü olursa elimizde, gönlümüzde böyle baktığımızda rahatlıkla onu ayırt ederiz. Öncelikle eğer bir müşid hamile tabi olacaksak ona sormamız gerekir. Ben Allah'a dost olmak istiyorum, Allah'a vasıl olmak istiyorum. Sen beni Rabbime taşıyabilir misin? Allah'a vasıl edebilir misin? Beni Rabbimle buluşturabilir misin? Allah'ın cemalini bana müşahede ettirebilir misin? diye sormamız gerekir. Sorulduğunda göreceğiz ki yüzde evet, 99'u diyecek ki bizde böyle bir şey yok. Bu sorumluluğu almaz ve alamaz. Böyle bir şeyi söylemeye böyle bir sorumluluğu almaya cesaret edemez. Çünkü yok. Evet. Buyur. Efendim Köy'den Nurhan Aysal Gönlümün sahibi Allah Yeryüzündeki misafiri efendim Kutlu misafirim, şerefli misafirim Kendisiyle şeref bulduğum misafirim Rabbime kavuşana dek bir yere gitmeyin efendim Ellerinizden öperek Allah razı olsun Kardeşlerimiz de bizim misafirimizdir Bizim gönlümüzün misafiridir Evet bütün hayatımız boyunca ne dünyada, ne de ahirette onları gönlümüzden çıkarmayı düşünmüyoruz. İnşallah böyle Allah için hep beraber oluruz. Hem dünyada hem ahirette inşallah. Evet. Efendim, Van'dan hayatı Allah verdi. Selamun aleyküm Aleykümselam. Hocam sizi çok seviyoruz ve Allah sizden ve cümlemizden razı olsun. Ah. Allah sizi başımızdan eksik etmesin inşallah. Hocam, Şafii mezhebine göre eşlerin birbirine el çarpması sonucu abdesti bozar mı? Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. El çarpması sonucu, dokurması sonucu herhangi bir şekilde abdest bozulmaz. Eğer fıkhi bir konuda, eğer iştihad yapılmışsa, alimlerimiz, iştihad yapmışsa, bu durumda hepsinin iştihadına bakmak gerekir. Bakıldığında göreceğiz ki aslında e, el dokunduğunda da abdest bozulmuyor. Herhangi bir şekilde, bir yerinden kan geldiğinde de abdest bozulmuyor, söylemiştim. Onlar herhangi bir konuda iştihad ettiğinde, yani hakkında kesin hüküm olmayınca e, Allah işi iştihada bırakmıştır. Herhangi bir konuda eğer iştihad yapılıyorsa bu durumda e, ikisi de doğrudur denir. Mesela İmam Hanfi'nin de söylediği doğrudur, İmam Şafii'nin de söylediği doğrudur dediğimizde ikisi birbirine ters görüş beyan etmiş. Bu durumda aslında ikisi de doğrudur. İkisini de doğru olarak kabul etmek gerekir. Buna beraber bunlar bunu söylerken bu kesin hükümdür dememişlerdir. Diyemez zaten. Kesin hüküm olabilmesi için. O hükmün Allah'a ve Resulüne ait kesin hüküm olması gerekir. Eğer kesin hüküm yoksa, bu bir ijdehatsa bu durumda böyle yapmak daha takvaya yakındır demişlerdir. Evet el dokunursa da herhangi birinin kan gelirse de abdest alabilir ama abdesti bozmuş olmuyor. Abdest bozulmaz. Evet kardeşlerimiz bir kere bunu böyle anlasın, anlamalıdır. Daha önce örnek vermiştim. Mesela Herhangi bir şekilde hacca ya da ömreye gidildiğinde o sıkışırlık anında elin dokunmaması herhangi bir şekilde temasının olmaması mümkün değildir zaten. Bu durumda şafiler ne yapıyor? Hanife'ye göre e, içtihad ediyor. Onun iç, İmam Hanife'nin içtihadına uyuyor. E, onlar gibi hareket ediyor. Dokununca da abdest bozulmuyor. Orada bozulmuyorsa burada da bozulmuyor. Bunu böyle anlamak gerekir. Evet, abdest bozulmaz. Gönlümüzün de rahat olması gerekir. Acaba dememek gerekir. Evet, abdest bozulmaz. Efendim Diyarbakır'dan Mehmet Baran. Selamünaleyküm Sultanım. Evet. Allah'a uslatın kavuşmanın kıvamı nasıl ve ne zamandır? Evet, Allah'a uslatın kavuşmanın bir kıvamı vardır bir kapısı vardır. Vuslatın bir kapısı vardır. Bu kapı aşk kapısıdır. Aşk kapısı, Allah'a aşık olma kapısıdır. Başka kapı yok. Yani vuslata ererken başka kapıdan giriş yapılmaz. Aşk kapısından giriş yapılır. Ne zaman o aşk, o kovama geldiyse e, Yunus Emre'nin söylediği gibi hamdım, piştim, yandım dediği, dediği gibi ne zaman ki piştiyse, yandıysa o Allah'ın aşkı, muhabbeti, onun böyle her e, zerresine tecelli ettiyse, onda aşktan başka bir şey kalmadıysa, evet, aşk onu o kovama getirmiştir. E, vuslatın kapısına getirmiştir. Dolayısıyla her an içeri alınabilir bir duruma gelmiştir. Kovam böyle oldu inşallah. Efendim bir izleyicimiz hocam Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Ahmet. Size talebe olmak istiyorum. Bir de sorum var. Evlenmek istiyorum fakat her defasında iş nişan safhasına gelip bozuluyor. Ne yapmalıyım? Bana yardımcı olur musunuz? Evet. Talebe olmak demek, talep etmek demektir. İstemek demektir. Eğer kardeşimiz, kardeşlerimiz sohbeti dinlerlerse, anlamaya çalışıp gereğini yapmaya çalışırlarsa, bu durumda tahrap etmişler demektir, beraber yolculuk başlamış demektir. Her defasında eğer o, e, evlenmeye çalışırken bir sorun, bir sıkıntı çıkıyorsa, zamanı gelmemiş. Bunun için böyle, bunu soru sıkıntı yapmak doğru değildir. İnşallah böyle vesileye, sarılmaya devam ediyoruz. Göreceğiz ki inşallah Allah bizim için en güzelini takdir etmiş. Biz de bundan razı olacağız inşallah. Vesileye, sarılmaya devam etmemiz gerekir. Allah inşallah hayırlısını ihsan eder, ikram eder. Evet. Efendim Kocaeli'den Türkan Sultan Dadaş. Selamünaleyküm. Aleyküm aleykümselam sorum 25 gün oldu hocamıza tabi olalı hocamızı dinlerken rabıta yaparken aklıma geldiği an elimde olmadan çok ağlıyorum. Ayrıyeten beni bu yola davet eden hocamızın öğrencisi olan o güzel insan da aklıma gelince elimde olmadan ağlıyorum. Bu durumda günaha girmiş oluyor muyum? Selam ve dua ile Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Hem ee, koca kardeşlerimize selam olsun, hem yani kardeşimize selam olsun. Ağlamak muhabbettendir. Ağlamak eğer Allah içinse, Allah'ı sevdiğimiz için, Allah'ı sevenleri sevdiğimiz içinse bu sevgimiz Allah'a gider. Zaten ağlayamıyorsak kalp katılaşmış demektir. Onun için Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz, ağlayamıyorsunuz, ağlamak kalbi yumuşatır, ağlamak gönüldeki, kalpteki bütün o lekeleri, şirki, günahı temizler, yıkar yani, gözyaşı onu yıkar, bununla beraber e, yıkadıkça bizi Rabbimize yaklaştırır. Allah ile aramızdaki perdeleri kaldırır, kaldırmış olur. Bu bizim elimizdeki bir şey değil. O ağlatıyor. <gülüyor> Bu ağlama öyle keder ağlısı değil. Muhabbet, haşyet ağlamasıdır. Çok farklı bir şeydir. Hepsi birbirine karışıktır. Evet, böyle bir ağlama insanı Allah'a yaklaştırır, Rabbine yaklaştırır aradaki perdeleri kaldırır. Bununla beraber gönlü temizler, o, saf hale getirir. Allah'ın tecellisini e, almaya layık hale getirir. evet Bu e, yolculuk, manevi yolculuktan dolayıdır. Vuslat yolculuğundan e, kaynaklanıyor. Tek kelimeyle Allah mübarek etsin. Efendim, aydan kılıç birkaç tane soru olanmış efendim. Merhaba Pirim nasılsınız? Allah sizi biz sevdiklerine bağışlasın. Hocam size sorularım şunlar: Sevdiğim kişiyi içimizde putlaştırıp putlaştırmadığımızı nasıl anlarız? Evet. Allah'ın ayet kerimede buyurduğu gibi insanlardan öylesi var ki Allah'ı sever gibi başkalarını severler. Oysaki müminlerin Allah'a olan muhabbetleri çok şiddetlidir. Herhangi birini Herhangi bir şeyi veya Allah'ı sever gibi seversek, Allah'ı sever gibi sevmek ne demektir? Eğer onun sözünü Allah'ın sözünün önüne koyuyorsa, onun rızasını Allah'ın rızasına tercih ediyorsa ya da ona kavuşayım da ne olursa olsun diyorsa iki şık arasında Aldığında onu mi tercih edersin yoksa Rabbini mi, Rabbinin rızasını mı dendiğinde Allah diyorsa sorun yok. Çünkü her şeyden vazgeçilebilir ama Allah'tan vazgeçilmemesi gerekir. Rabbim benden razı olsun, bana dost olsun, onun benim için tercih ettiği benim de tercihimdir demek lazım. İlle de olsun demek doğru değildir. Evet, bu sebebidir. Bu e, manevi bir durumdur. Allah o sevgide ona bir şeyler öğretiyor. Neyi öğretiyor ona? Ben Allah'a iman ettim dediğinde herhangi bir kuli sevmişse, herhangi bir kula aşık olmuşsa Allah'a iman ettiğinde de o hali yaşaması gerekir nasıl ki biri birini sevdiğinde onu düşünür. Gece onu düşünür, gündüz onu düşünür. Bununla beraber her yaptığı işte acaba onu nasıl razı ederim, onun sevgisini nasıl kazanırım derdi vardır. İşte bir kul Allah'a iman ettiğinde kıyas yapması gerekir. O daha önce o yaşadığı, tattığı o sevgiyle, o aşkla kıyas yapması gerekir ki iman etmiş mi, etmemiş mi? Eğer ondan daha çok Allah'ı istemiyorsa, sevmiyorsa, zikretmiyorsa, rızasını istemiyorsa, isteyemiyorsa, sevgisini isteyemiyorsa, iman etmiş olmuyor. Allah ona bir şeyleri yaşattı ki bunu anlasın diyedir bu. Yoksa ille de onun peşinde koşup onun yolunda ölsün diye değildir. Bunun aşkı, mecazi olan aşkı da böyle anlaması gerekir. İnşallah bunu böyle anladığımızda zaten... Rabbimizi tercih ederiz. Dolayısıyla e, sevdiğimizi Allah'ın önüne de koymamış oluruz. Bununla beraber neyi seversek sevelim, kimi seversek sevelim. Mutlaka öyle bir bakışla, öyle bir nazarla nazar etmemiz gerekir ki sevgimiz onunla beraber Allah'a gitsin. Nasıl mesela? Diyelim ki evladımızı severiz. Bu durumda bu evlat bana aittir deyip sevmek doğru değildir. Bize ait değil. Bizden önce Allah'ın kulüdür. Onu yetiştirirken Allah'a kul olarak yetiştireceğiz. Bununla beraber onun üzerinden Allah'ın rızasını, sevgisini kazanmaya çalışmamız lazım. Allah'a kul olarak yetiştirirken o sevgimiz bir de Allah'a gider. Aynı zamanda benden sonra bu bana dua etsin. Benim yolumda yürüsün, Allah'a kul olsun. Evet, dediğimizde aynı şekilde ona olan sevgimiz gene Allah'a gider. Yoksa Allah'tan bağımsız, ahiretten bağımsız, kulluktan bağımsız olarak sevdiğimizde bir de bakarız ki önümüzde put olmuş olur. Evlat nimetine şükretmek yerine onu putlaştırmış olur. Aynı şekilde bu eşler içinde veya herhangi birini sevdiğimizde de bu böyledir. Evet. Sevdiğime kavuşayım, onunla beraber ebedi hayatımı kazanayım. Allah'ın rızasını kazanayım deyip sevmek gerekir. Eee yosa sadece e, nefsani olarak severse, farkında olmadan Allah'ın önüne koymuş olur, koyar. E, bunun mutlaka böyle bir sağlamasını yapmak gerekir. Kendi kendine sorması gerekir. Allah'ın dostluğunu, rızasını, sevgisini mi istiyorsun, onu mu istiyorsun? Eğer biri, e, onu istiyorum diyorsa, işte, onu Allah'ın önüne koymuştur. O, onun puti olmuştur. O, o, sevgi, mecazi sevgi, onu Allah'tan ayırmıştır. Evet. Efendim, izleyicimiz devamla geçmişte yaşadıklarımız bizi hem karakter olarak hem de davranış olarak şekillendirmişse, ve bu davranışlarımızın sonradan size tabi olduktan sonra yanlış olduğunu fark ettiysek nasıl kendimizi değiştirebiliriz? Evet. İnsan değişen bir varlıktır. Herhangi bir konuda eğer değişmesi gerekiyorsa ona önce karar vermesi gerekir. Benim şu halimi, şu huyumu değiştirmem gerekir. Doğrusu hangisi ise neyse doğrusu onu yapmaya çalışırken, ötekinden de kurtulmaya çalışması gerekir. Bir süre sonra bir de bakar ki ondan kurtulmuş. Ama bunun için mutlaka bir çaba gayret, bir cehd, bir cihat gerekiyor. Mesela, yanlış herhangi bir bilgiye sahip olmuş olabiliriz. Ama Allah'ın ayetlerini dinleyince, anlayınca ne yapmamız gerekir? Hemen o yanlış bilgiyi atıp Allah'ın ayetine, ayetlerine sarılmamız gerekir. O zaman Kur'an'a iman etmiş oluruz. Eğer bunu yapmazsa Kur'an'a iman etmiş olmuyoruz. Ne kadar iman ettiğimizi söylesek de iman etmiş olmuyoruz. Aynı şekilde Rabbimizi tanırken de böyledir. Daha önce farklı kulaktan dolma bir bilgiyle tanıdığımızı zannetmiş olabiliriz ama Allah kendini tanıtıyor. Kitabında, Kur'an'da kendini tanıtıyor. Allah'ın kendini tanıttığı gibi tanımamız gerekir. Tanırsak ne olur? Tanırsak abd oluruz, aşık oluruz. Tanımadığımız için abd olamıyor, aşık olamıyoruz. Tanıyamadığımız için sıkıntı yaşıyoruz, itiraz yaşıyoruz, itiraz ediyoruz. Ya da bize olan muamelesini begenemiyoruz. Nefsimiz kabullenemiyor, tanımadığımızdan dolayı. Tanımak demek, iman etmek demektir. Sadece bilgiye sahip olmak yetmiyor. Bilgiye sahip olmak ayrı şeydir. O bilginin bizde imana dönüşmesi, ahlaka dönüşmesi, amele dönüşmesi başka bir şeydir. Herhangi bir isim bizde imana dönüşmedikçe imanı olmuyor. Allah Rahman ve Rahim'dir diyoruz. Ama bilgi olarak bunu biliyor. Eğer bu imana dönüşürse ne olur? Allah bize nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, Biliyoruz ki, iman etmişiz ki Rabbimiz rahmetinden dolayı o muameleyi yapmış ve biz o muameleye kendimizde itiraz gücü bulamayız, itiraz edemeyiz. Biliyoruz çünkü o bizim için rahmettir. Rabbimiz rahmetiyle bize muamele etmiş, imana dönüşünce böyle olur. Evet. Efendim Aydan Kılıç, doğumla çevremizdeki insanlar bazen yaşlı ya da hasta birini gördüklerinde sanki öleceklerini biliyormuş gibi hep bunda ölüm kokusu geliyor diye yorumda bulunuyorlar. Böyle bir koku gerçekten var mıdır? Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Kesinlikle bu şeytanın verdiği bir vesvesedir, yaptığı bir hiledir. Hiç kimse kimsenin ne zaman öleceğini bilemez. Evet, onun için böyle bir konuda, böyle fikir yürütmek, böyle tahminde bulunmak şeytanın verdiği vesvesedir. Bunun zararları vardır. Bunun gönülde yapacağı tahribat vardır. Böyle bir şeye taviz vermek asla doğru değildir. Evet. Efendim izleyicimiz devamla bizim aile büyüklerimiz annelerinden, babalarından öğrendikleri gibi namaz kılıyorlar namazlarına baktığımda yanlış kılıyorlar ya da eksik biliyorlar. Onlar Kürtçe konuştukları için Kürtçe düzeltmek ve doğruyu anlatmak istiyorum ama pek yardımcı olamıyorum. Çünkü benim Kürtçem pek iyi değil. Bu durumda nasıl bir yol izlemeliyim? Bir de annemleri karşıma alıp Fatiha'yı anlatmak istiyorum. Bu konuda ne yapmalıyım? Evet. Belli bir yaştan sonra bir şeylerin öğrenilmesi çok daha zordur, zorlaşmış olur. Yapılması gereken şey, yapabildiği kadarıyla, elinden geldiği kadarıyla öğretmeye, anlatmaya çalışmasıdır. Bazen olur ki bir kelime öğrenildiğinde o bize bir ufuk açar. İnşallah öğretmeye çalışmamız gereken şey Allah'a abdolmak olmalıdır. Allah'ın Rahman ve Rahim olduğunu Evet, öğretmemiz gerekir. Rabbimiz olduğunu öğretmemiz gerekir. Fatiha'nın başındaki e, ayette anlaşıldığı gibi. Allah'a itiraz edilmemesi gerektiğini anlatmak gerekir. Bununla beraber sirat müstakimde olabilmek için gönüllerin mutlaka Allah'ın nimet verdiği kullarıyla beraber olup o nimetleri istemek gerektiğini anlatmak gerekir. Ee, i̇nşallah böyle e, kısaca öz itibariyle anlatmaya çalışırsa anlaşılır inşallah. Ee, o vazifesini yapmış olur. Gerisi Allah'a aittir. Hidayeti veren Allah'tır. Nimet'i ikram eden Allah'tır. Gönülleri açıp kendine döndüren Allah'tır. Biz sadece elimizde geleni yapıyoruz. E, i̇nşallah meyvesini verir. Geçen efendim Halit hocamızla kürsü sohbet yapıyoruz. Evet. pazar günleri saat 1'de. Evet. İnşallah Kürtçe sohbetleri dinlerse çok daha güzel e, anlaşılır. E, Pazar günleriydi galiba. Evet, Pazar günleri saat 1'de. Evet, saat 1'de Kürtçe sohbet var. Yani gönül sohbetleridir zaten. İnşallah e, Türkçe bile bilmeyen kardeşlerimiz o sohbeti dinlediğinde e, kulluğu, e, Fatiha'yı da güzelce anlamış olur. Efendim Aydan Kılıç, devamlı pirim sizi... Öyle çok çok seviyorum ki, bazı durumlarda sizi çok özlüyor ve gözüm sizi arıyor. Konuşmak, muhabbet kurmak istiyorum. Özellikle akşam vakitlerinde sizce bunu nasıl yorumlamalıyım? Bu gibi durumlarda ne yapmalıyım? Şimdiden cevaplarınız için Allah sizden ve diğer TV çalışanlarından razı olsun. Selametle kalın. Allah razı olsun. E, gönülden sohbet etmek gerekir. Yanımızdaymış gibi sohbet etmek gerekir. Zaten bu aynı zamanda Rab'ata da olmuş olur. E, manevi olarak o e, beraberlik olduğunda bu gerçek, hakiki bir beraberliktir ki e, ruhun beraberliğidir. Manevi olarak e, o e, beraberlik olduğunda elbette ki e, sohbet e, güzel olur. Doğrudur. E, öyle yapmaya devam etmesi gerekir. Bununla beraber kulun mutlaka Arada bir peygamberiyle de Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la da beraber olup gönül itibariyle onunla da sohbetini yapması gerekir. Halini ona edip onunla da dertleşmesi gerekir. Ama asıl sohbetin kiminle yapılması gerekir? Allah ile. Asıl sohbeti Rabbimizle yapmamız gerekir. Zaten namazda öyle yapıyoruz, secdede, rükuda öyle yapıyoruz. Bir de namazın dışında günül itibariyle evet, Rabbimizle beraber olmaya çalışmamız gerekir. Derdimizi, harımızı O'na arz etmemiz gerekir. Aşkımızı, muhabbetimizi O'na arz etmemiz gerekir. O'nu sevdiğimizi, istediğimizi O'na arz etmemiz gerekir. O'nun yardımını istememiz gerekir. O'na kul olmaya, abd olmaya çalıştığımızı, bununla beraber bunu yeteri kadar beceremediğimizi de anlatmamız gerekir. Kul ne kadar Rabbi ile beraber olursa, o kadar O'na yakın, o kadar O'nunla samimi, yakın, dost olmuş olur. İnşallah kardeşlerimiz, bir de bunu böyle yapmaya çalışır. Üzerindeki halin hemen değiştiğini, fark ettiğini hemen anlar. Ne burada etikerimede, evet. Allah Kuruna şah damarından daha yakındır. Ne yana dönerse dön, evet. Rabbinin göçü ordadır. Bununla beraber o insanı çephe çevre ihata etmiş, kuşatmıştır. Onun için bu yakınlığı tatmak gerekir, böyle beraber olmak gerekir. Aynı zamanda bu zikirdir, daimi zikirdir. ...gönül zikridir. Gerçek manadaki beraberlik... ...ve o sohbet halidir. Evet. Efendim, Trabzon'dan... ...Ethem Kurt. Efendim... <gülüyor> ...hürmetler ederim, elenzer öpüyorum. <gülüyor> Namaz kılarken... ...kendimi arşta düşünüyorum. Doğru mu yapıyorum? Böyle düşündüğüm zaman ayaklarımın altında bulutlar... ...yukarıda gece siyahlığı... ...ve sağ tarafımda güneş gibi bir parlaklık oluyor... Ama bu bana kendi kurguladığım hayalim gibi geliyor. Siz ne buyurursunuz? Evet, kendi kendimize kurguladığımız bir hayal değildir bu. Ama bunu net olarak göremediği için e, emin değildir. Manevi olarak böyledir. Yani bu görüş manevi bir görüştür, ruha ait bir görmedir. Ama günüle aksederken e, silik aksediyor, göremiyor onu. Sadece onu öyle hissediyor ve öyle tadıyor. Bu e, kendi kendine yaptığı bir şey değildir ama bunun devamında mutlaka bu e, tatlığı şeyi ya da böyle e, hissettiği şeyi görür. Görür, mutlaka bunun devamı da vardır. Evet. Efendim Uşak'tan Cennet Akkaş, hocam hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Bazı surelerin mesela bakara anlamı, sığır, <gülüyor> inek manasına geliyormuş bu sürelerin bu şekilde anlamlarının olmasının Allah'a göre muradı nedir? Evet, herhangi bir şekilde Allah e, ayetleri, sureleri indirirken bir isim vermemiştir. Daha kolay hangi surede hangi ayetler vardır anlaşılsın diye bu isimleri Resulullah Efendimiz vermiştir. Bakara suresi, evet, bakara inek demektir. İnekten bahsedilen sure demektir. Orada e, inekten bahsediliyor. <gülüyor> Aynı şekilde mesela Ali İmran suresi İmran ailesinden bahseden sure demektir. Nisa suresi evet, kadınlarla ilgili sure demektir. Şem suresi, Leil suresi, Gece suresi, geceden bahseden Şem suresi, Güneşten bahseden, Kamer suresi, Aydan bahseden böyle e, yani e, veya ya sürenin başında gelir ve özellikle o e, şeyden bahsettiğinden dolayı surede ismini ondan almış olur. E, daha rahat anlaşılsın, hangi neden bahseden suredir diye anlaşılsın diye böyle söylenmiş. Yoksa e, surenin ismi değildir. Yani e, ineğin geçtiği sure ya da Güneş'in ya da Kıyamet suresi, Kıyamet'ten bahseden sure manasındadır. Efendim Şanlıurfa'dan Serhat Öztürk. Selamun Aleyküm. Aleyküm Hocamıza bir sorum olacak. Milli Piyango'dan ikramiye çıkarsa o parayla bir cami veya hayır yapılabilir mi? Şimdiden teşekkürler. Evet. Eğer böyle bir şey olmuşsa, çıkmışsa para, bu durumda bununla herhangi bir hayır yapamaz demek doğru olur mu? Doğru olmaz. Çıkmışsa bari hayır yapsın, bari güzellik yapsın. Evet, yapabilir. Yoksa yapamaz deyince nereye yapsın? götürsün yanlış yere mi? Yanlış şeyler mi yapsın? Evet. Allah böyle bir şeyi ikram etmişse bu durumda güzellikler yapmalıdır, yapılmalıdır. Evet. Mücahit mücahidem. Hocam Aleyküm Aleykümselam. Yanlış <gülüyor> anlamayın bir sorun vardı Ben de ben de sizi dinliyor ve seviyorum ama insanların sizi aşırı sevmeleri, Şeyh gözünde görmeleri, yollarınıza güller dökmeleri İslam'a göre doğru mu? Hakkınızı helal edin. Amacım kırmak değil. Merak. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Önce Şeyh diye bir şey yoktur. mürşid Kamil vardır. Mürşid vardır, mürşid Kamil vardır, Peygamber varisi vardır. Bu şeyhtir, şeyhliktir. İnsanların kendi kendine öğrettiği şeydir. Kelime manası yaşlı insan demektir. Veya Arapların söylediği gibi petrol şeyhi. Evet, şeyhlik bir kere yoktur. Evet mürşid vardır, mürşidi kamil vardır. Mürşidi kamil peygamber varisidir. Bununla beraber evet nasıl anlamak gerekir? Böyle bir sevgi doğru müdür, yanlış mıdır? İslam'a göre kardeşimiz öyle soruyor. Her şey aşktan muhabbetten ibarettir. Aşkın muhabbetten, sevginin olmadığı bir yerde hiçbir şey yoktur. Her şey bayağı ve yavandır. İslam aşk dinidir, muhabbet dinidir. Allah'a aşık olma dinidir. Bütün dinler İslam'dır. Sonra tahrif edilmiş. İman Allah'ı her şeyden çok sevmektir. Allah için sevmektir. Gönül sevdikçe genişler. Mesela Allah Resulullah Efendimiz için ne buyurdu? De ki bu Risaletim karşılığında sizden herhangi bir ücret istemiyorum yakın bir sevgi hariç, sizden istediğim tek şey, yakın bir sevgidir. Aynı şekilde yine buyurdu? Müminler kendi canlarını Allah'ın Resulünden önce tutmaları yaraşmaz dedi. Yani Allah'ın Resulünü kendi canından çok sevmesi gerekir. Resulullah Efendimiz ne buyurdu? Sizden biri Allah ve Resulünü her şeyden çok, canınızdan çok sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Neden? Bu sevgi Resulü Efendimiz'e bir fayda verir mi? Hayır. Kime fayda verir? Sevene fayda verir. Onu canından daha çok sevene fayda verir. Niye seviyor? Allah için seviyor. Allah'ın Resulü olduğu için, onu Allah'a davet ettiği için, Allah'ın vahyini ona taşıdığı için, ona hidayet olduğu için, ona nur olduğu için, bir Mürşid-i Kamil eğer Peygamber Efendimiz'i, Resulullah Efendimiz'i temsil ediyorsa, o da aynı şekilde Allah'ın vahyini taşıyorsa, hidayeti taşıyorsa, onu Allah'a taşıyorsa, Allah onu o muhabbete, sevgiye, vesile ediyorsa, onu sevmek, o sevgisi Allah'a gitmez mi? Onu sevmiyor. Neyi seviyor? Hidayeti seviyor. Allah'ın vahyini seviyor. Allah'a kulluğu seviyor. Dolayısıyla sevenler bizi değil, Allah'ı seviyor. Allah'ı sevdiği için seviyor. Eğer bizde böyle bir şey olmasaydı neden bizi sevsin? Sever miydi? Hayır. Bu doğru müdür? Elbette ki doğrudur. Sevmezse olmaz zaten. Sevmezse hiçbir şeyi kazanamaz. Çünkü ona kazandıracak olan onun o sevgisidir, o muhabbetidir. Bir de bilinmesi, anlaşılması gereken başka bir şey vardır. O bizi sevenlere sorulsa. Siz mi onu çok seviyorsunuz, o mu sizi çok seviyor diye sorulsa. Her birinden istisnasız alacağı cevap nedir? Evet, o bizi çok seviyor. Biz sadece onun sevgisine az da bir parça da olsa karşılık vermeye çalışıyoruz derler. İstisnasız hepsi böyle söyler. Evet. Biz de öyle onları seviyoruz. Biz neden seviyoruz? Biz de Allah için seviyoruz. Onları Allah'tan bir emanet olarak görüyoruz. Onlar Rabbini bildikçe, tanıdıkça, sevdikçe biz de onlarla beraber kazanıyoruz. Buna vesile olduğumuz için. Evet. Bizim de onlara olan sevgimiz Allah'a gidiyor. Onların da bize olan sevgisi Allah'a gidiyor. Eğer Hazreti Resulullah Efendimiz buyurdu. Hazreti Musa ''Ya Rabbi, hangi amel senin içindir?'' buyurduğunda, ''Senin için neyi yapayım ki senin için olmuş olsun?'' Ee, Resulullah Efendimiz buyuruyor, Hz. Musa dedi ki, ''Ya Rabbi'' ee, Allah soruyor, ''Benim için ne yaptın? Neyi benim için yaptın?'' Evet, Hazreti Musa sayıyor, ibadetleri sayıyor, namaz kıldım, oruç tuttum, zikir yaptım, her neyi söylüyorsa bu senin içindir, buyurur. Ee, Hazreti Musa en sonunda, Ya Rabbi, aciz kaldım. Neyi yapayım ki o saf senin için olmuş olsun? Buyurur ki, benim için bir kurumi sevdin mi? Ama bu benim için bir kurumi sevdin mi, bu çok e, farklı bir şey olması gerekir. Öyle bir kuri sevmesi gerekir ki, o bir kul öyle bir kul olması gerekir ki, ona Allah'ın sevgisini kazandırsın. Onu Allah'a yaklaştırsın. Onu Allah ile beraber etsin. Allah ile muhatap etsin. Onu Allah'a dost etsin. Evet, işte bu sevgi benim içindir buyurdu. Bir kuri sevince ne olur? Bir kuri sevince, o sevgi, onun gönlünü genişletir. Sevdikçe gönül genişler. Gönül öyle bir genişler ki, bütün kainatı içine alacak kadar, yani her şeyi sevebilecek kadar o gönül genişler. Ama o bir noktadan başlıyor. Önce, mürşidini sever, sonra onunla beraber olanları sever, kardeşi olarak sever, sonra, Onların onlardan dolayı onların ailesini sever. Onlardan herhangi biri bir memlekette olsa o memleketin ismi anılınca hemen onu hatırlar, onunla beraber o memleketi sever, o şehri sever. Evet, gönül böyle genişliyor. Sonra bütün insanları sever, sonra bütün varlığı sever, sonra bir de bakar ki gönül, latif sahralar gibi genişlemiş, her şeyi seviyor. Gönlü kainat kadar genişledi. İşte Allah'ın tecelli ettiği, cemalini müşahede ettirdiği gönül de böyle bir gönüldür. Yoksa böyle e, içine kapanmış, kendi mağarasına kapanmış, bir tek kendini seviyor, ben kul çalışıyorum. Kulluk bu değildir. Evet, Bütün varlığı sevince, her şeyi Allah için sevince, o aşk o muhabbet o gönül evet kainat kadar genişletince tecelliye layık olur cemali Allah'ın cemalini müşahadeye layık olur doğru mudur İslam'da var mıdır elbette ki İslam'ın ta kendisidir İslam'ın özetidir özüdür olmazsa olmaz olanıdır mesele bilgi değil mesele imandır mesele sevmektir Allah için sevmektir Allah her şeyi seviyor mu Elbette ki, yaratmışsa sevmiş, öyle yaratmış. Varlıkta tutanı odur. Evet, sevince Allah'ın nazarıyla nazar etmiş olur. Rabbine ters düşmez. Hangi şeye nasıl bir muamele yapması gerektiğini bilir ve anlar. Muameleyi de öyle yapar. Evet, sevmek imandır. Sevmek insanı büyütür. İnsan sevdiği kadarıyla büyüktür, büyümüş olur. Sevmeyense küçük ve basittir. Büyümek için sevmek lazım. Allah için sevmek lazım. Allah'ı seven Allah için sever. Allah için sevgisi Allah'a gider. Allah o sevgiyi kendine kabul eder. Evet. Efendim Denizli'den Mesut Obçin. Selamun Aleyküm hocam. Aleyküm selam. Sizleri ve diğer TV ailesini Allah için çok seviyoruz. Hocam, biz bazen öyle zamanlar oluyor ki sohbete katılamıyoruz. Özellikle sohbet günü bizde bir ağırlık oluyor. Allah razı olsun efendim. Amin. Kesinlikle bu nefisten kaynaklanan bir sorundur. Şeytanın verdiği vesveseden kaynaklanan bir sorundur. Eğer o an gelmişse, Allah, Allah ile beraber olma ani, Allah'ı zikretme ani, Rabbi ile baş başa olma ani gelmiş, ve orada ağırlık oluyor. Ağırlığı yapan nefistir. Bizi böyle e, yerden kalkmamıza mani olan şeytandır. Kesinlikle her ikisine de tavır koyup evet her ne olursa olsun benim bugün Rabbimi'yi zikretmem lazım deyip dergaha gidip Rabbini zikretmesi gerekir. Bununla beraber eğer başka bir mani varsa, misafiri varsa mesela ne yapması gerekir? Misafirini de oraya davet etmesi gerekir. Ama özellikle o sohbet günü, o zikir günü gecesi kendini öyle ayrılaması gerekir. Benim Rabbimle randevum var. O gün gelmeden, o an gelmeden onun heyecanlı hissetmesi gerekir, tatması gerekir. Evet. Onun için söylüyoruz. Eğer biri bu heyecanlı kaybederse her şeyini kaybetmiş demektir. Heyecansız insan ölü insandır. Rabbi ile buluşma heyecanının olması gerekir, aynı şekilde namazda da böyle olması gerekir. O namaz anı geldiğinde o heyecanı hissetmesi, tatması gerekir. Evet. Efendim, izninizle bir soruyla beraber diyarabiler inşallah. Efendim Denizli'den Muhammed Aslan, selamun aleyküm efendim. Aleyküm selam. Allah razı olsun sizden. Kur'an'ı unutmamak için hangi ayetler okunur ve nasıl yapmamız lazım? Allah razı olsun demiş efendim. Evet. Kur'an'ı okumak için herhangi bir ayeti veya sureyi okuyup ben unutmayayım demek doğru değil. Bu yanlıştır. Allah ayeti kerimede tekrar tekrar usanmadan, bıkılmadan okunan kitap dedi Kur'an'a. Allah Kur'an'ı tekrar tekrar bıkmadan, usanmadan, aşkla, muhabbetle okumamız gerektiğini anlatıyor. Tekrar tekrar okununca Unutulmaz. Unutmamak için tekrar tekrar okumamız gerekir. Bunun için de Resulullah Efendimiz buyuruyor Aleyhissalatu vesselam en hayırlı yolculuk, en güzel yolculuk nedir biliyor musunuz? diye soruyor sahabeye. Evet, sahabe Allah ve Resulü bilir deyince en hayırlı, en güzel yolculuk kişinin baştan başlayıp yolculuğu tamamladığında, bir daha tekrar yola koyulup, baştan başlayıp tekrar varacağı yere varmasıdır. Bu Kur'an'ı okumaktır dedi. Baştan başlıyorsun, sonra diyorsun, bir daha baştan başla. İşte hayırlı yolculuk bu yolculuktur. Neden Resulullah Efendimiz acaba buna yolculuk dedi? Vardır bir hikmeti. Yolculuk, manevi yolculuktur bu. Bu sadece onu okumak değildir. Yani sadece böyle e, yüzünden okuyup, anlamadan, tefekkür etmeden okuma değildir bu. Yolculuk dedi. Bu yolculuğu Allah neyi e, anlatmışsa, oranın içinde bir yolculuk yapması gerekir. Mesela bir peygamberi anlatır, bir kavmi anlatır. Oradaymış gibi anlaması gerekir. Böyle bir durumda o peygamberle beraber olduğunu anlaması gerekir. Tabiri caizse bu yolculuğu yaparken bunu tatması gerekir. Allah her neyi anlattıysa oranın içindeymiş gibi yaşayıp bunu tatması gerekir. Yolculuk böyle yapılır. Gönül yolculuğudur bu çünkü. Evet, onun için yolculuk mitinginde bir daha yolculuğa başlayacağız. Yani bir daha baştan başlayıp bir daha okuyacağız. Bunun için de mesela diğer televizyonumuzda, daha doğrusu diğer medresemizde, dergahımızda, mescidimizde anlatıyoruz onu. Günde bir sefer Arapça-Türkçe Kur'an-ı Kerim var, bir cüz. Bir seferde, her gün bir seferde sadece Arapça okuyuş var. Bir seferde sadece Türkçe meal'den okuyuş var. Yani günde üç sefer, hatta dört sefer ne yapmış oluyoruz? Arapça-Türkçe olmak üzere bir cüz'ü okumuş oluyoruz. Evet, bir ayda dört sefer Arapça, Türkçe okumuş oluyoruz. İki Arapça, iki seferde Türkçe okumuş veya dinlemiş oluyoruz. Okumakla dinlemek arasında herhangi bir fark yoktur. Hatta dinlemek okumaktan daha önemlidir. Çünkü dinlerken tefekkür etme imkanı vardır. Ama okurken de yavaş yavaş tefekkür etme imkanı vardır. Hem okumalı hem dinlemeye çalışmalıdır, dinlemelidir.